İzal Rozantel ile Haftanın Karikatürleri Günaydın İzal Ömer Hocam günaydın Günaydın İzal Bey merhaba Merhabalar Can Merhaba, merhaba Selahattin. Haftanın karikatürlerinde neler var bu hafta? Allah haftaya kötü başladık. E, dün bir vefat ve bir de komulma haberiyle e, sarsıldı karikatür dünyası diyeceğim. E, vefat e, hepimizin yakından tanıdığı, sanıyorum adını söyleyince size hatırlayacaksınız, Mordillo. Arjantin'de. E, Arjantin'de Mordillo, evet. Hmm. Evet. Çizgileri çok biliniyordu. Hatta biraz da ticariydi yani kravatlarda, gömleklerde, t-shirtlerde falan hep kullanılıyordu. Çizgi filmleri de vardı. 70'lerde çok ünlü, çok yaygındı. Son derecede komik karakterleri vardı. Hayvan karakterleri işte uzun boyunlu zürafalar. Aşk üzerine, futbol üzerine albümleri falan vardı. Fakat siyasi karikatür hiç çizmedi. 86 yaşında vefat etti. Giuliarmo Mordillo. Giuliarmo Mordillo. Giuliarmo diye okunuyor evet. galiba. Nasıl? Gijermo. Gijermo. Gijermo. evet. Zaten hep Mordillo diye bilinirdi. Evet, ee, Hep öyle tanındı. Yani ön adını bilen pek yoktu. Evet, e, e, geçen hafta e, yoğun bir haftaydı. İstanbul seçiminin yankıları hafta boyunca. Hem yerli basın, ben de e, sosyal medyada, e, yurt dışında da e, bir sürü yorum e, yer aldı. Çok sayıda karikatür falan çizildi. E, Fransız Televizyonu, e, Fransız 24 kanalı e, bu konuyu da ilk e, sıraya taşıyanlardandı. Ve haftanın olaylarını izleyicilerine böyle aktarırken e, bizden bir karikatür kullandı. E, kullandığı karikatür aslında Cumhuriyet Gazetesi'nin emektar çizildi ki Artık maalesef çizgilerini e, Cumhuriyet'te göremiyoruz. Semih Boroy'un bir karikatürü. E, aslında geçen hafta seçim sonuçları henüz e, yeni belli olmuşken ben e, Gürbüz Doğan Eksiyon'un bir karikatürünü paylaşmıştım. Evet. Hatırlayacaksınız. Oy pusulasının içinde böyle e, soluklanıp dinlenen bir barış güvercini. Yanında da Zeytin Dalı e, vardı. Çok uygun bulmuştum onu yani umut diye. Ee, Semih barış güvercini e, güvercinleri diyeceğim çünkü birden fazla var sayıyorum şimdi e, 8 tane güvercin havalanıyor onlar biraz umutsuzluk e, getiriyorlar neden? E, bir kere nereden havalanıyorlar? E, kapağı açılmış bir seçim sandığından evet. ne var ki? bu güvercinleri e, köşe başında hemen e, bekleyen bir tehlike var duvarın Hı. öte yanında bir kuşçu Evet, bakışlarından niyetinin pek halisane olmadığını da anlıyoruz. Takım elbisesi var. Ee, havalanan güvercinleri yakalamak üzere bekliyor kuşçu. Arkasında dizili duran kafeslerden anlıyoruz bunu. Ee, o kişinin kim olduğunu yazmamış Semih Poroş. Ama e, Semih hakikaten e, portre çiziminde çok ustadır. Bunu hep biliyoruz. Ben açıkçası bu kafeslerin sahibini Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a benzettim. Bakıyorum bence de benziyor evet. Fransız televizyonu da benzetmiş herhalde ki bu karikatürü önemli görüp yayınlamış. Neyse yorum sizin bilmiyorum. Yorum halkın. Halkın, halkımızın. Halkımızın. Evet bu hafta hakikaten dışarıda da içeride de çokça olay vardı dolayısıyla çok sayıda karikatür vardı. Seçim yapmakta bayağı bir zorluk çektim. Ee, Süremizde sınırlı olduğu için hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Önce e, Gezi davası. E, bu, bu karikatür Sefer Selli'ye ait. Fakat Leman dergisinde, selde değil Leman dergisinde yayınlanmış. E, karikatürde sanıklar Osman Kavala ile Ayşe Mücella yapıcı yan yana görüyoruz. Yargıç kürsüsünün önünde duruyorlar. Yargıç onlara doğru e, sol elinin işaret parmağını tehditkar bir şekilde sardıyor. Yani çok tanıdık artık aşina olduğumuz bir cümle kuruyor. Ne oldu bilmiyorum ama kesin bir şeyler oldu gezide diyor. Hmm, evet. Evet. E, haftanın ikinci tuhaf davası ise Cuma günü başladı biliyorsunuz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Can Canan Kaptancıoğlu e, 6 yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakimin karşısına çıktı. E, duruşma 18 Temmuz'a ertelenmiş. E, Kaptancıoğlu da 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası isteniyle yargılanıyormuş. Evet. E, çok yoğun destek vardı Kaptancıoğlu'na. Karikatürist Nuray Çiftçi, Canan Kaptancıoğlu'nun çok güzel bir portresini, bir karikatürünü çizmiş. Birbirlerinin üzerine dizilmiş, sıralanmış üç tane seçim sandığı var. Bunun üzerine de Canan Kaptancıoğlu çıkmış. Elleri belinde, haklı bir gururla böyle yükseklere bakıyor, ufka doğru bakıyor. Aşağıda tam karşısında ona biraz hayret, biraz da böyle endişeyle mi diyeceğim? Terleyerek izleyen, evet. e, Spoyca kendisinden daha küçük bir yargı heyeti yer alıyor. E, aslında çok şey anlatan bir karikatür. Ve geçen hafta e, rekor sayıda paylaşım e, yapılmış bu karikatürden, e, sosyal ağalarda. E, i̇şte bizim karikatürlerde yargı şehitleri endişeden böyle ter dökerlerken veya bilmiyorum neden... Avrupa'da da insanlar e, mahkeme salonlarında değilse bile sıcaktan korunmak için sığındıkları o klimalı evlerinde endişelenip, gerçekten de endişelenip tercih ediyorlardı biliyorum. E, ne olacak bu halimiz? 40 dereceyi aşmış e, bazı büyük kentlerde hmm. sıcaklıklar. 46. 46 evet. evet, evet Fransa'da evet. 46 ölçüldü. Tarihinde görülmüş en hmm, yüksek hmm. sıcaklık rekoru herhalde. Pek çok şakalar da yapılıyor e, bu konuda ama e, yine de bir endişe var. E, eski tüfek karikatürcü diyorum ben eskilerden. E, İtalyan Ugo Sagini. E, o da bu 40 dereceye ulaşan e, sıcak dalgası karş karşısında iyicene bulanmış. E, aslında yaşlı karikatürcü kalemini pek e, öyle eskisi gibi kullanamıyor. Çünkü elleri biraz titriyormuş ama bilgisayar teknolojisine oldukça hakim. Karikatürde yoğun bir sarı renk kullanmış. Ağır e, basıyor o sarı. E, daha doğrusu sap sarı bir karikatür bu. Çizgisi çok az. Tepede parıldayan koyu sarı güneş var. Ancak güneşten aşağı doğru böyle sarı damlalar dökülüyor. Güneş sanki kendi kendisini bile eritmeye başlamış. İşte o dökülen damlalar da Ubo Sejinel'in meşhur tiplemeleri vardı. O da biraz Mordili'ye benzetirdi. Ee, onun o özgün çizgilerini eritip öldürüyor. Yani aslında Hugo Sajini resmen bir bana göre e, imdat karikatünü çizmiş. Evet. Ee, i̇mdat deyince de hafta içinde neredeyse dünyanın hemen her köşesinde imdat çığlıklarının e, yükselmesine de tanıtlık ettik. Yine İtalya, e, Hugo Sajini'nin e, ülkesi İtalya'dan e, Roma'dan Tam 77 yıl sonra yeni bir gemi faciasını bu kez bir kadın kaptan e, Kapitana Karola Rakete Evet, Karola Rakete Al Alman kökenli Evet, evet o önledi Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle yaklaşık geçen Atatürs etmiştik, karikatür göstermiştik o konuda e, 16 gün boyunca o liman izni bekleyen ve hatta insanlar artık göçmenler intiharla falan e, yerdenmişler bazıları. Evet. Yani hiçbir ee, çözüm kalmamıştı diyor. Hiçbir ülke bize yardım evet. etmiyordu. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Onun için açlık grevine gidebilirler, denize atlama ya da kendilerine zarar verme tehdidinde Hı -hı. bulunuyordu. Çok ağır hale gelince izinsiz olarak İtalyan karasularına girerek güvenli limana yaklaşma, yanaşma kararına mecbur kaldım. demiş La, Lampedusa adasına yanaşmış ve yanaşır yanaşmazdı. Önce tutuklanmış. Şimdi galiba ev hapsinde. Evet yiymiş. ev hapsinde. Gözetme. Fakat ilginç Gözetme. bir şey daha vardı. İzninle onu da söylüyorum. Evet. Yani bu insanları bir nevi hapishanede tutmak gibi diyor. Onları gemide tutup güvenli bir yere erişimlerine izin vermemek çok vahim Bir Avrupa'yı da suçlamış. Avrupa Birliği'ni vesaire. Şey diye sormuşlar. İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı bütün bu faşist Matteo Salvini Sea-Watch örgütü ve Kaptan Rakete'yi sert şekilde eleştirip tutuklanmaları gerektiğini söylemişti. Sormuşlar, Salvini sizi şu andaki baş düşmanı ilan etti. Salvini yorumlarına yanıtınız nedir sorusuna Kaptan Rakete şöyle demiş. Doğrusu bu yorumları okumadım, buna vaktim yok. İlgilenmem gereken 60'dan fazla insan var. Bay Salvini sıraya girsin demiş. <gülüyor> evet, güzel cevap veriyor. Evet. Ee, Hayati Boyacıoğlu da Bunu konuya değinmiş karikatüründe ee, O da bir Metiye karikatürü çizmiş e, Karola'ya Karola ee, Karikatürü şöyle anlatayım Herkül misali böyle Karola Kollarını yukarı doğru açıyor büyük kollar yukarıya doğru Ve e, ellerinde de Sea Watch 3 gemisi Var içindeki Mültecilerle birlikte o gömülmekte olduğu sulardan veya gömüleceği sular sulardan yukarı doğru göle doğru kaldırıyor. Ee, i̇çinde de mülteciler var, bazıları gülümsüyor hatta. Ee, karikatürün altına e, hayatı boyacıoğlu yine e, Karolada'nın e, sözlerini alıntılamış. Ne demiş Karola? İşte yaşam hakkı kanunlarınızdan önemlidir demiş. Evet, doğru. Evet, çok tarihin en önemli e, vicdan örneklerinden biri yakın tarihin diyelim hiç olmazsa. Evet. Ve şey de demişler Avrupa'dan da göçmen gemisine tepki, hayat kurtarmak suç değildir demişler. Evet, ama onlar korsanlık yaptılar biliyorsun. Evet. Salvi de onlardan ders alacak değiliz diye cevap vermiş <gülüyor> Fransadan hiç ders alacak <gülüyor> kim onunla haddini bil demiş. İtalya deniz hukukunu ihlal ediyor diyorlarsa kendilerini neden varsıyla limanını açmıyorlar demiş. Evet. Böyle bir durum. Normal. Normal. Ee, maalesef çok hazin bir karikatürüm daha var. Ee, hafta içinde e, basında, medyada e, yaralan yine şok edici bir fotoğrafla sarsılmıştık geçen hafta. Yine diyorum çünkü 2015 yılında diyeceksiniz benzer bir fotoğraf küçük o Aylanın Aylan Kurdi'nin Aylendi alan Kurdi diye zaptmış evet. babası evet evet evet evet o cansız bedenin fotoğrafını bütün dünyayı şok etmişti o zaman e, fakat maalesef trajediler hep tekrarlanıyor galiba. Evet. nedense ders alır bu defa da e, Amerika Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmeye çalışırken. Meksika sınırında o Rio Bravo nehrinde babasıyla birlikte hayatını kaybeden o küçük 11 aylık kız, e, Valeria. Babası El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve kızı Valeria'nın görüntüsü aynen o ailenin e, e, şeyi görüntüsünü aldırıyordu. Evet. Bu konuda da çok karikatür çizildi. Ben yine Charles Hollandalı karikatürcü Onunkini tercih ettim. Ama şunu söylemeden geçmeyeceğim. Biraz önce başlamadan söylemiştim ya bu hafta bir karikatürcü daha e, işini kaybetti diye. E, Kanadalı, çok ünlü, çok yetenekli bir karikatürcü. Michael D. Adler, e, New Brunswick gazetesinde bu konuda çizdiği ve Trump'ı gösterdiği, golf oynarken kenarından geçiyor işte bu e, suda yatan e, insanların. E, Böyle bir karikatür Baba çizdi. Kız. Bu yüzden de gazetesinden kovuldu. Karikatür de yayınlanmadı zaten. Evet. Ee, New Royal York Times'dan da kovulanı da e, internet sitesine senin çevirinle de yerleştirdik. Evet. evet, evet. E, Enteresan bir e, şey, şey söyleşiyor. E, tavsiye ediyorum karikatür meraklılarına ya da ne bileyim Big evet. Bigast dijital şey veriyor. Şabat, o Patrick Şabat. Patrick Shabat evet basın özgürlüğü ve ifade hı hı. özgürlüğü konusunda gerçekten bir ders niteliğinde çok evet. çok hoş evet. şeyler söylemiş. E, Royer'sin karikatürüne dönecek olursak e, sanatçı bu yani fotoğrafı almış yalın bir şekilde birebir kopyalamış diyebileceğim o hepimizi şok eden fotoğrafı. O Rio Bravo nehrinin kıyısında çamurlu suların içinde e, babası Ramirez'e bir battaniyeyle sarılan küçük kızım. T-shirt aslında, bir T-shirt gibi bir şey. T-shirt mü? battaniye mi? Evet yani onu bestelikte sırtına almış, evet. ee, onunla taşıyor değil mi? Evet evet. Ee, de e, ondan sonra da sulara, e, çamurlu sulara sürükleniyorlar <gülüyor> sularda ve e, hayatlarını kaybediyorlar. İşte bu iki kişinin cansız bedenini görüyoruz ama yok sarıldığı kişi babası değil evet. babasının yerinde cübbeli bir hanım var hemen e, yanı başında da sönmüş bir meşale kimmiş? Evet, özgürlük anıtı evet, özgürlük meşalesi sönmüş evet. evet Roma e, şey pardon Rio Grande e, merinde bu olan aslında e, Amerika'nın özgürlük sembolü simgesi. E, Diberdaz. Evet. Ee, böyle hüzünlü çok eğlenceli bir karikatür ve bir fotoğraf aslında. Evet. Ee, son karikatürüm tabii G20 olsun dedim. Japonya'nın bu Osaka kentinde düzenlenen zirveyle ilgili. Ee, aslında bu zirveyle ilgili her ülke kendi bakı bakış açısından bolca karikatür yayınlandı. E, fotoğraflar çıktı işte bizde e, bizde de bazı tartışmalar var. Fakat en çok Trump ile Putin çizildi. Şimdi sevilmeli miyiz, alınmalı bilemedim. Çünkü önceki yıllarda bizim e, başkanımız da çok çizilirdi. Bu kez yabancı başında e, basında hiç e, e, Cumhurbaşkanımızın olduğu e, Erdoğan'lı G20 harikatinde ben rastlayamadım. O da belki gözünden kaçmıştır ama bilemedim yani bulamadım. Ee, ve e, bu buluşma esnasında siz de söylediyordunuz, demin konuşuyordunuz e, Ali Bilge ile Trump e, bizim heyettekiler için Hollywood setindeki kadar güzel insanlar diye e, metiye girdi e, ya Evet e, Böyle biraz e, Heyet Alaycı de. diyorlar. Ama heyet ee, çok memnun kalmış bir, bir kısmı... Evet. Gün, gün, Ama bulunmuş. bir yandan da gerçekten güzel insanlar değil mi? Oturmuşlar bu şekilde takım Doğru içerisinde. doğru. Gayet güzel oturuyorlar. Nazik. Fakat Hollywood seti olması işte biraz işi karıştırıyor. Evet. Ee, şimdi ben alta kalmamak amacıyla Brezilya'da karikatürcü e, Osman İsmanka, o Küba asıldı Brezilya'da karikatürcü Osman İstimanka'nın... Zirveden hemen önce çizdiği bir karikatürle yanıt vermek istiyorum... <Gülüyor> Ee, karikatür zirve başlamadan e, bir gün önce çizildi ve e, bu karikatürde e, Sayın Trump'ın çok başarılı bir portresi var ön planda yer alan. Kaşları çatık ağzı her zamanki gibi böyle küçücük ve düzüşmüş. Saçlığı Geniş yer gene öyle. Evet saçlar öyle. Fakat bu karikatürde o görmeye alıştığımız e, sembolik uzun kırmızı kravat yok. Çünkü yani kadraja sığamaz olsaydı bile. Ama kırmızı kravat yerine karikatürün tam orta yerinde portrenin diyeceğim. Yani Trump'ın burnunun olması gereken yerde kocaman kırmızı bir nokta var. Nedir o nokta? O kırmızı e, daire Japon, Aslında Japon Evet. Japon bayrağının kırmızı e, daire. Güneşi. Güneşi. <Gülüyor> Japonya Başbakanı Çinzabede sağdan böyle kafayı uzatmış böyle e, şaşkınlıkla bakıyor biraz kameraya doğru. Ee, bana sorarsanız kırmızı burun biraz e, oldukça hoş duruyor. Ne diyorsun Can? Ee, bilemedim efendim. Çok büyük biraz. Biraz büyük ama çok hoş duruyor. Perlen çok çok benziyor bende. Yani Gel değil mi? Benziyor. Hollywood setinde olmasa bile Disneyland'ta kesinlikle yer bulur. Evet. <gülüyor> Hollywood setinde de her zaman yer. Evet. Var. Ee, evet. Ma Disney. Neyse, daha iyi. Evet. Peki. Kabul. Benden bu kadar. Sonuçta. Evet. Çok teşekkürler. Görüşmek ediyoruz. üzere efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın haftalar. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.